407, numaralı konu, Hazreti Zübeyr'in Hendek savaşında Nevfel bin Abdullah el Mahzumi'yi ve bir başka kişiyi öldürmesi, evet, Hendek gününde Nevfel bin Abdullah bin Mugir el Mahzumi çıkıp Müslümanları mübarezeye davet etti, onun karşısına Hazreti Zübeyr çıktı ve bir vuruşta onu ikiye böldü, bu darbe o kadar sert olmuştu ki, Zübeyr'in kılıcında çatlaklar ve kırıklar meydana geldi, onu öldürüp dönerken, Hazreti Zübeyr şu şiiri okuyordu, ben, kendini ümmi ve seçkin bir pey.